Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey elbisesine örtünüp bürünen peygamber Unfadir. Kalk ve artık insanları Allah'ın azabıyla korkut ve Hem Rabbini Artık bütün aleme tekbir ile büyükle, elbiseni de temizle <gülüyor> ve bütün kötü şeyleri terk et. Bu güzel halini devam ettir. <gülüyor> Hem yaptığın ve yapacağın iyilikleri çok görerek başa kalkma. Ve Rabb'in için sabret. Sonunda sura üflendiğinde işte o gün çok çetin bir gündür. Alel kafirin O kafirlere hiç de kolay değildir <gülüyor> tek olarak yarattığım şu kimseyi ise bana bırak ona kapladığı yerler dahi pek uzun olan bir mal ve her işinde yanında hazır oğullar verdim ve <gülüyor> lehu hem ona dünya nimetlerini yaydıkça yaydır, Sonra daha da artırmamı hırsa istiyor Hayır. Çünkü o bizim ayetlerimize karşı inatçı kesilmiştir onu yakında sarp bir yokuşa saldıracağı. Çünkü o, Kur'an hakkında ne diyeceğini uzun uzadıya diye düşündü ve ölçtü, biçti. Sonra kahrolası, nasıl ölçtü, biçti. Sonra yine o kahrolası, nasıl da ölçtü biçti. Sonra baktı. Sonra Kur'an'ın hakikatini o da anladı da inadi küfründen kaşlarını çattı ve suratını astı. Sonra arkasına döndü ve büyüklük tasladı. Nihayet dedi ki bu Kur'an öteden beri anlatıla gelen bir sihirden başka bir şey değildir. <gülüyor> bu ancak bir insan sözüdür. Onu yakında Sakar'a cehennemin dehşetli bir vadisine atacağı. Ve <gülüyor> Sakarın ne olduğunu sana ne bil <gülüyor> O ne et kemik bırakır ne de terk eder. Ölmezler ki kurtulsunlar. İnsana çok susamıştır. Üzerinde... On vardır. Ve ma j'al ma'ashab ve ma ve ma illa ve ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون ولا الذين في قلوبهم مرض في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله ماذا أراد الله بهذا مثلا كذا Biz cehennemin sahiplerini o zebanileri meleklerden başkası yapmadık. Onların sayısını da inkar edenler için ancak bir imtihan meselesi kıldık ki kendilerine kitap verilmiş olanlar kati olarak iman etsin. İman edenlerin de imanı artsın ve kendilerine kitap verilmiş olanlarla müminler şüpheye düşmesinler. Kendilerinde bir hastalık nifak bulunanlarla kafirler ise desin ki Allah misal olarak bununla neyi murat etti? Böylece Allah isyanlarındaki ısrarları yüzünden dilediğini dalalete atar, Dilediğini de hikmetine binaen kendi lütfundan hidayete erdirir. Rabbinin ordularını ise ancak kendisi bilir. Hem bu sakar ve onun sıfatları insanlara ancak bir ibrettir. Kalla vel kanar ve iz edider ve sudihi ida esver kudar. Hayır. Yemin olsun aya ve döndüğü vakit geceye, hem ağırdığı zaman sabaha ki, doğrusu o cehennem vadisi, gerçekten en büyük belalardan biridir. <gülüyor> İnsanlar için bir korkutucu olarak, <gülüyor> İçinizden hayırda ileri gitmek, veya geri kalmak isteyen kimseler içine. <Gülüyor> Her nefis kendi kazandığına karşılık bir rehinedir. <Gülüyor> Ancak ashab Yemin amel defterleri sağ eline verilenler müstesna. Fî yetesâelû. Onlar cennetlerdedir. Birbirlerine suçluların halinden sorarlar. Sonra o günahkarları görünce dediler ki sizi Sakar'a cehennemin o dehşetli vadisine sokan nedir? Onlar şöyle dediler. Biz namaz kılanlardan değildik. <gülüyor> Yoksulu da doyurmazdık. <gülüyor> Batıla dalanlarla beraber biz de dalardık. <gülüyor> Ve din hesap gününü yalanlardık hatta asla yemin nihayet bize yakın inkar edemeyeceğimiz ölüm geldi. fema jen sa'ru şefaa'etü artık şefaatçilerin şefaat o kafirlere fayda vermez. fema lehum min iz mu'ridin Şimdi onlara ne oluyor ki o nasihatten yüz çeviricidirler. Sanki onlar aslandan ürküp kaçan yaban eşekleridir. Hayır. Onlardan her bir kişi kendisine açılmış sayfeler verilmesini, Allah tarafından kendisine de vahyedilmesini istiyor. Hayır. Bilakis onlar ahiretten korkmuyorlar. Hayır. Şüphesiz ki o Kur'an bir nasihattir. Artık İsteyen ondan nasihat alır. Bununla beraber Allah hikmetine binaen kendi lütfundan dilemedikçe nasihat almazlar. Kendisinden sakınılmaya layık olan da bağışlamaya ehil olan da Outros